Bir günde Şeyhul İslam bir mesele hakkında yanlış bir fetva vermiş. Bunu duyan Bediüzzaman doğruca meşriyat dairesine gitmiş. O zamanlar Şeyhul İslam'ı görebilmek hayli merasimden geçmek icap ediyordu. Bediüzzaman aşağı kapıdaki nöbetçilere bana Şeyhul İslam'ı gönderin der. Nöbetçiler git oğlum işine başımıza bela olma. Şeyhul İslam'ı görebilmen için daha on yerden geçmen gerek. Sen ise Şeyhul İslam'ı ayağına çağırıyorsun demişler. Tam bu esnada. Şeyhul İslam Bediüzzaman'ı pencereden görüyor. Yine herhalde yanlış bir iş yaptık diyerek aşağıya iniyor. Ve hürmetle Bediüzzaman'ı alıp yukarı götürüyor. Bediüzzaman... Verilen fetvadaki sehvileri ona bildirmiş. O da fetvasını düzeltmiş.